Merhabalar bir Yeşil Dalga programında daha Açık Radyo'da sizlerle beraberiz. Ben Gökşen Şahin. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Ee, bu hafta bir de konuğumuz var stüdyoda bizlerle beraber. Marem projesi lideri Levent Artüz ile konuşacağız. Levent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, önce yine her zaman yaptığımız gibi bu, bu haftanın iyi haber kötü haberlerini e, sıralayalım. Geçtiğimiz hafta yılın iyi haber kötü haberlerini özetlemiştik. Bugün itibariyle yine tekrar haftalığa geri döndük. Ee, i̇lk kötü haberimiz e, Met Office'ten, yine iklim değişikliği ile ilgili olacak. Met Office yani e, İngiltere'nin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne denk geliyor. Met Office'in yaptığı açıklamaya göre 2013'ün şimdiye kadar kaydedilmiş en sıcak yıl olacağını beklediklerini biliyoruz. E, bunu tahmin ettiklerini söylemişler. Gelecek yılın hava tahmin raporunu yayınladılar ve bu hava tahmin raporunda... 2013 yılının küresel çapta uzun dönem ortalamasının 0.57 derece üstünde olacağını tahmin ettiklerini söylemişler. Ee, bu yıl yaşadığımız sendika sırgasından, BOFA tayfunundan sonra önümüzdeki yıl böyle bir küresel sıcaklık artışının daha büyük iklim değişikliğine bağlı felaketler getirme ihtimalinden söz edebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl bizi zor bir yıl bekliyor Günler diye bekliyor. <gülüyor> ee, başlayabileceğiz galiba bu yıla. Çok iyi bir haber olmasa da. E, o zaman e, dengelemek adına yine iklim değişikliğiyle de bağlantı kurabileceğimiz iyi bir haber verelim. İzmir'den e, bisikletlileri sevindirecek bir haber. E, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin e, başlattığı bir yeni uygulamaya göre bundan sonra belediyeye bağlı metro hattı ile Alia Menderes arasında sefer yapan İzban'da bisikletliler e, yolculuk yapabilecek. Bu yeni uygulama e, zaman ve yeni e, vagon düzenlemelerini de kapsıyor. Buna göre... Bisikletli yolcular belli zaman aralıklarında binebilecekler hafta içi ve cumartesi günleri sabah 9-11 arasında akşam ise 8'den sonra her sefere seferde yer alabilecekler ayrıca pazar günü içinde bu uygulama daha saatleri esnetilmiş akşam yine 8'den sonra binebiliyorlar sabah saati de 9'dan 12'ye kadar uzatılmış hafta pazar günlerinde. E, saat düzenlemesinin yanında bir de e, diğer yolcuların rahatsız olmaması için vagon düzenlemesi de yapılmış. E, buna göre e, bisikletli bir yolcunun başkasını rahatsız etmemesi ve normal yolcular ile sorun yaşamaması için her çekere bir vagon eklenmiş. Bu vagonlar istasyona geldiğinde önceden işaretlenmiş olan noktaya gelecek. Burada bekleyecek olan yolcular da bisikletleriyle yine işaretlerin bulunduğu vagonu vagona binebilecek. Ayrıca istasyonlara bisikletler için garaj ve park yerlerinin yapılması çalışmaları da devam ediyor. Bu çalışmanın diğer e, illerimiz için de e, örnek olmasını ve e, daha da genişletilmesini e, umuyoruz. Evet birkaç hafta önce benzer bir e, haber vermiştik e, İstanbul'dan vermiştik bu haberi. Aslında çok iyi olarak başlayan bir haber sonra kötü bir habere dönüşmüştü. Arkasından tekrar e, umarız yeniden iyiye dönüşme e, sinyallerini aldık. Bağdat Caddesi üzerinde İstanbul'da Kadıköy'de Bağdat Caddesi üzerinde bir bisiklet yolunun yapımına başlanmıştı. Ama ertesi gün trafiği tıkadığı gerekçesiyle bisiklet yolu sökülmüştü. Tam sevinmişken. Evet Tam evet. sevinirken sevincimiz kursağımızda kalmıştı ama yapılan görüşmeler sonucunda Kadıköy Belediye Başkanı bu projeye destek vereceğini ve Büyükşehir Belediyesi'nde bunun yeniden yapılması için götüreceğini söylemişti. Umarız e, benzer uygulama İstanbul'da da gerçekleşir bisikletlerin toplu taşımaya e, binebilmeleri evet. ve umarız bu yarım kalan bisiklet maceramız devam eder. Bunun üzerine bir e, maalesef yine kötü haberimiz daha var. E, doğu'nun tek kuş cenneti olarak bilinen yukarı çığırıklı kuş cenneti e, kaybolma tehlikesi altında. Doğundolu bölgesinde Kars ve Iğdır sınırlarında kalan Aras Nehri üzerindeki yukarı çerikli kuş cenneti sulama amaçlı yapılacak Tuzluca barajının tehdidi altında. Eğer bu baraj yapılırsa Türkiye'deki kuş türlerinin yarısından fazlasının görüldüğü bölge sular altında kalacak. Bu bölgenin neden önemli olduğuna bakacak olursak eğer National Geographic dergisi tarafından 2011'de yılın karşif seçilen Utah Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Çağın Şekercioğlu çok güzel özetlemekte. Türkiye'de 469 kuş türü bulunmakta. Bunların 240'ı bu bölgede tespit edilmiş. Ve sadece 2012 yılında 7 yeni tür bulunmuş yine bu bölgede. Örnek verecek olursak da bunların içinden şikra atmacası. Türkiye kuş envanterine girmiş bir tür. Bu sayı dediğimiz gibi Türkiye'deki kuş türlerinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu bölgeye kuşların yuvalama, kışladıkları ve üredikleri bir bölge. Son derece önemli ve hali hazırda da bölgede yapılan hidroelektrik santralleri nedeniyle doğası bozulmuş bir bölge. Ve bu baraj yapılırsa tamamıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Çünkü şu anda bölgenin yasal bir koruma statüsü de bulunmuyor. Hatta sulak alan olarak bile ilan edilmemiş bir bölge. Ve bu mevcut yapılan HES'ler yüzünden ve yapılacak yapılması planlanan e, baraj yüzünden de e, Şekercioğlu burada bir ekolojik soykırım, soykırımın yaşanacağını e, belirtmiş. Bu da e, maalesef çok e, üzücü, biyolojik çeşitliğimize e, zarar verecek bir e, evet, Zaten durum. tema vakfı olarak da e, her fırsatta doğaya zarar, zarar veren, doğayı yok eden HES'lerin yapılmaması gerektiğiyle ilgili hı hı. E, görüşümüzü açıklıyoruz. Harajlarım. Şimdi Levent Bey'e dönmeden önce bir denize döneceğiz yeniden. Denizaltı rüzgarlarını dinleyeceğiz o Temiz'den. Arkasından Maren projesinden uzun adıyla söylemek gerekirse Marmara Denizi'nin değişen oşinografik şartlarının izlenmesi projesinden Levent Artüz'le birlikte olacağız ve onunla Marmara Denizi hakkında söyleşeceğiz. Yeşil Dalga programında bir kez daha sizlerle beraberiz. E, okay Temiz'den denizaltı rüzgarlarını dinledik. Şimdi konuğumuz Levent Bey'e döneceğiz. Levent Bey hoş geldiniz tekrar. Hoş geldiniz tekrar. <gülüyor> e, bu Marmara Denizi'nin değişen oşinografik şartların izlenmesi yani kısaca Marem projesiyle ilgili. E, sizlere birkaç soru sormak istiyoruz aslında. Öncelikle bir projeden bahsetmeniz. Çok uzun süredir devam eden, 954'ten beri devam evet. eden bir proje. Evet. Biraz ondan bahsedebilir misiniz öncelikle? E, 1954 senesinde Etve Balık Kurumu bünyesinde İlham Artus ve Olaf Asen tarafından başlatılmış olan proje bu. Marmara Denizi genelinde e, o zamanlar e, aşağı yukarı 25 tane istasyonda oceanografik ölçümlerle başlamış. Daha sonra e, hidrobiyoloji araştırma enstitüsüne devredilmiş ve yine aynı şahıslar devam ettirmişler. Ee, Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün e, 82 senesinde lağvedilmesinden sonra İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün e, İstanbul Üniversitesi Çevre Bilimlerinde, e, yine İstanbul Üniversitesi Kimya'da, e, ondan sonraki dönemde e, İTÜ Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesinde, arada Marmara Boğazları Belediyeler Birliği'nde e, devam etmiş olan bir proje. 7 senedir de Sevinç Erdalıyönü Vakfı bünyesinde projeyi farklı üniversitelerin katılımlarıyla devam ettiriyoruz. Ee, son 2 senedir de Akim sponsorluğunda hı hı. E, projeyi yürütüyorduk. Evet, e, projede yapılmış şimdi benim gördüğüm kadarıyla e, 145 adet istasyondan farklı 30 parametreyi inceliyorsunuz hı hı. ve Marmara Denizi'nde 1954'den e, şimdiye kadar nasıl gidiyor hı hı. E, nasıl değişiyor Marmara Denizi bunları inceliyorsunuz bir hani oradan başlarsak nasıl gidiyor Marmara Denizi diye yani Marmara Denizi iyi gitmiyor. E, tabii o söylediğiniz rakamlar toplam istasyonlar. E, bu e, multidisipliner yani çok farklı disiplinlerdeki bilim insanlarının evet. bir araya gelip e, çalıştıkları bir proje. E, bunlardan kimisi biyolojik yani buradan e, biyolojik örneklemelerin yapıldığı istasyonlar. Bir kısmı kimyasal istasyonlar yani e, su örnekleri alınıp kimyasal analizler yapılıyor. E, büyük bir kısmı e, oceanografik istasyonlar e, bu sene eklenen mikrobiyolojik istasyonlarımız var hatta e, bu multidisipliner yapıyı sürekli geliştiriyoruz e, insan sağlığına direkt etkileri dolayısıyla yeni bir e, İnsanı da içine alan tıbbi bir projeye başlıyoruz. Amerikan Hastanesi doktorlarıyla ile birlikte e, Bahçeşehir Üniversitesi Çevre mühendisliği'nde de içine alarak aynı şekilde Marmara Üniversitesi Kimya zaten bunu koordinatörlüğünü yapıyor. E, sosyolojik bir çalışma yapıyoruz. Anketlerle kirliliğin e, insanlara olan etkileri. Hatta e, yani benim deyimimle insanların kirliliği ne kadar umursadıklarını da görmek istiyoruz. Çünkü hmm. yani çok ciddi bir kirlilik var. Ve yani bizim gözlemlediğimiz kadarıyla insanlar bu kirliliği yeterince umursamıyorlar. Peki yaptığınız anketlerde de bunu görüyor musunuz? Yani, yani yeni başlamış gördüğüm yeni, kadar evet, kadarıyla evet, 2012 e, yazında başlamış. Yeni başladık. Bir kısım direkt etkilenen balıkçılarla. E, yaptık ama tabii e, belirli rakamların üzerine çıkmamız lazım e, sosyolojik değerlendirmeleri yapabilmemiz sonuçları alabilmemiz için hocaların bunu yapabilmesi için bunu da e, sürekli üzerine ekliyoruz yani şu anda e, 300 civarı bir e, katılımcıyla gerçekleştirdik hedefimiz ama en azından 2000-2500 tane e, ...ilgilenen kişiye, yani bunun içinde yazlıkçılar var, Marmara Denizi'nin kenarında yaşayanlar var... ...hatta yani deniz görmemiş insanların bile bu projenin içinde olmasını arzu ediyoruz. Ondan sonra sağlıklı bir sonuca varmak Hı -hı. istiyoruz. Ya yani evet. bunda tabii bizim parametrelerimizde de ne kadar paralel olacağını görebilmemiz için belirli bir zamanda geçmesi gerekiyor. Yani... Diyelim ki beş sene sonra bu e, sosyolojik olgular bir kenara konduğunda paralelinde gelişen çevresel olaylarla karşılaştırıldığında bizim istediğimiz sağlıklı bir sonuca varabileceğiz. Hı hı. Ee, bir de benim gör, görebildiğim kadarıyla yani zaten sonuçlarda açıkladığınız gibi yani geçtiğimiz yılın değerlendirme sonuçlarında Marmara Denizi genel durum olarak her yıl daha kötüye gidiyor hı hı. demişsiniz. Ve bunun büyük bir kısmının da hani e, evsel atıklardan Hı hı. ...geldiğinden söz ediyorsunuz. Bu konuya biraz değinebilir miyiz? Tabii. Şimdi çok basit bir örnek vermek lazım. Yani 70'li senelerin sonlarından beri Marmara bir kirlenme sürecine girdi. Ve gün geçtikçe de daha fazla kirleniyor. Yani arıtmayla ilgili yahut da atıkların bertarafıyla diyelim hani teknik bir terimle ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Yani şöyle bir örnek verilebilir. Ee, orta yere bir kova koysak ve her sene gelip de ona bir bardak mürekkepli su döksek her sene bir evvelki seneden daha koyu olacaktır su. Yani buna bir şey yapmadan sürekli mürekkep eklemeye devam ettiğimiz müddetçe bunun rengi daha da koyulaşacaktır. Yani kirlenme olgusu da Marmara Denizi'nde aynı şekilde ee, nüfus artıyor, ee, ekonomi e, geliştikçe kullanılan malzemeler... Atıklar içerisinde kullanılan malzemeler artıyor. Evet Marmara Denizi'nin kirlenmesinde e, evsel atıkların çok ciddi bir rolü var. Yani e, miktar olarak e, evsel atıklar çok büyük miktarlarda. Tabii bunun yanında yatsınamaz bir gerçek de e, sanayi atıkları. Hı hı. Sanayi atıkları miktar olarak çok az ama kalite olarak e, evsel atıklara yakın kalitedeler. Yani birisi miktar olarak diğerini aşıyor. Birisi kalite ha, olarak ha. diğerini aşıyor. Kalite dediğimiz e, doğaya yani zarar olarak. verme tabii, yoğunluğu, tabii, tabii. Olarak. yoğunluğu olarak. Yani miktar az ama zararı çok. Öbüründe e, zararı göreceli olarak yani kimyasal ya da sanayi atıklarına göre daha az. Ancak miktar aklınızın hayalinizin alamayacağı miktarlarda. Yani şöyle söyleyeyim. Marmara Denizinin etrafındaki insan e, yoğunluğuna bakın. Bu insanlar e, sifonu çektikleri zaman çok kısa bir süre sonra e, denizle buluşuyor. Bütün atıklar denizde buluşuyor. Yani bu durumda Marmara'ya e, kıyısı olan yerleşimlerdeki e, atık su arıtma e, sistemleri gayet yetersiz ve... Yani ço çoğu yerde dedikçe, evet yetersiz ve yok. yok yani gelişmiş olan yerlerde ne yazıktır ki biz çağımızda artık kimyasal arıtmayı tartışmamız gerekirken daha... İşte 1 iki noktada biyolojik arıtmanın yapıldığıyla övünür hale geldik. Halbuki yani artık evsel atıklar bile kimyasal atık niteliğinde ve artık bizim yani biyolojik arıtmayı bitirmiş şu noktada ileri kimyasal arıtmayı tartışıyor noktasında olmamız gerekiyordu Yani arıtmada çağımızın herhalde bir 20-25 sene daha gerisindeyiz Geriz. Evet yani bakıyorum ben yine sizin e, sonuçlarınıza Türkiye nüfusunu yaklaşık yüzde otuzunu barındıran Marmara Havzası hı hı. tüm kirleticilerle doğrudan yüz yüze evet. diyorsunuz. Dolayısıyla yani çok büyük bir rakam ve hani bakınca da gerçekten bu, bu bölgedeki kirlenmeyi yeter, yeterli önemi vermiyoruz gibi hissediyorum. E, bunun yanı sıra bir de yine verilerinizden bir tanesinde oksijensiz bölgelerin gittikçe e, arttığını söylemişsiniz. Bu hani yani bir yandan da deniz ekosistemini düşündüğümüzde ne anlama geliyor? Denizdeki oksijensiz bölgelerin artması hani oradaki planktonlar, balıkların yaşam alanı olarak. Şimdi Marmara Denizi'nin Marmara Denizi'nin kendi özellikleriyle baktığımız zaman biz zaten 90'lar civarında, 90'lı senelerde zaten Marmara Denizi Marmara değil olması gereken Marmara Denizi. Özelliklerini zaten kaybetti. Bu durumdan çıktı. Ondan sonra doğanın kendini savunma mekanizmasıyla bazı değişimler geçirmeye başladı. Marmara Denizi. Biz şimdi o değişimlerden sonraki fazın içerisinde bu değişimleri de kaybetmek üzereyiz. Yani şöyle söyleyeyim ben size Marmara Ereğilisinden e, Kapıdağ Yarımadası'nın ortasına bir hat çektiğinizi farz, farz edin. <Gülüyor> Onun doğusunda kalan alan içerisinde biyolojik çeşitlilik neredeyse sıfır. Yani bunu e, bu yazda yaptık e, e, basın mensupları. Gemiye bir gün davet ettik ve onun sonucunda bir örnekleme yaptık. Yani normal bir denizde e, nereye giderseniz gidin bir biyolojik örnekleme yaptığınızda onlarla hatta yüzlerce tür elde edebilecekken bizim burada yaptığımız örneklemede onların da göz önünde 10 e, tane türü yakalayamadık. Ama toplam yani, biyolojik kütlemiz 6 tonun üzerindeydi. Yani bu tamamen deniz kestanelerinden oluşuyordu. Yani burada biyolojik Hı -hı. çeşitlik tamamen e, sıfıra dönmüş vaziyette. İşte organik atık artıklarıyla beslenip e, belirli bir yaşa kadar gelebilen ki onlar da o deniz kestaneleri de olması gereken büyüklüğün çok daha altındaydılar. E, bunun çok daha altında bir biyolojik kütle karşılaştık biz. Yani durum e, tahmin edilenden çok çok daha vahim. Marmara Denizi Peki için. ne yapılması gerekiyor? Yani atık yönetiminden bahsetti. Bunun yanı sıra ne yapılması gerekiyor? Yani o biyolojik çeşitliği yeniden kazanamayız belki ama bundan sonra hani gördüğümüzde dibe doğru hızla gidiyoruz ya da bir arabadayız ve hani son hızla gaza basıp bir duvara doğru dümdüz gidiyoruz. Evet, evet yani o, öyle bir örnek e, verirseniz yani bir arabayla duvara doğru gidiyorsak yapılacak en mantıklı iş frene basmaktır. Yani burada da frene basabiliriz. Bir çevre mevzuatımız var. Arıtmanın nasıl yapılması gerektiğini, alıcı ortamın ne olması gerektiğini bunların hepsini e, çevre mevzuatı zaten belirtiyor. E, bunları uyguladığımız zaman Marmara Denizi çok özel bir oşnografik yapıya sahip. Yani biz bunları bugün sihirli denekle uygulamaya başlasak 5 sene sonra Marmara Denizi'nde çok ciddi iyileşmeleri görebiliriz. Ve başka denizlerde belki olmayacak hani eski haline döndürmeyi Marmara Denizi'nde gerçekleştirebiliriz. Marmara Denizi öyle, yani Marmara Denizi bir deniz değil esasında. Yani Karadeniz ile Akdeniz arasındaki bir daralma bu. E, buradaki Marmara Denizinde olması gereken formlar zaten Karadeniz'de ve Akdeniz'de var. Biz ortamı e, normal hale getirdiğimiz zaman bu türler yavaş yavaş buraya geri geleceklerdir. E, bir, bir aslında hani e, kirleticileri kessek zaten dediğiniz gibi zaman içinde kendi kendini yenileyecek. Hani çok da ...fazla farklı bir çabaya gerek yok sadece. Sihirli ee, değnek beklemiyoruz aslında. E, e, evet, yani evet gerek yap, de yok. verdiğimiz zarardan geri dönebilsek Hı -hı. kardır gibi. Bir de yani esas hani onu da programa girmeden önce kendi aramızda şakalaşıyorduk da... ...sizin basın toplantınızda hani size en sık gelen sorulardan bir tanesi... ...denize girilebilir mi peki? Marmara Denizi yani neymiş? <gülüyor> o... Ee, kişinin hani eski tabiriyle kişinin fıtratına bağlı. Yani siz e, girerim derseniz girersiniz. Ee, o ayrı bir şey. Yani denizden, denizin kirliliğinden etkilenebilmeniz için evet yani ciltte, gözde, yumuşak dokularda ciddi e, iritasyonlarla karşılaşabilirsiniz. Mesela çok basit bir örnek vereyim ben. Benim oğlum sörfçü. Bizim yaptığımız çalışmadan sonra çekmecede bir yarış vardı. Biz kendisini uyardık. Yani buradaki mikrobiyolojik değerlerin Olması gerekenden çok çok yani e, tahammül, e, e, tahammül edilemeyecek kadar çok fazla olduğunu söyledik. Kendisi yarış öncesi antrenmanlar sırasında çok ağır bir orta kulak hitabına yani menejite bile varabilecek bir orta kulak hitabına tutuldu. Doktora gittiğinde de burada e, arkadaşları doktora götürün de doktorun da ilk soru da, sen denize mi girdin olmuş. Hmm. Ve bu arkadaşlarında da çok rastlandı. Yani artık e, deniz rekreasyon amaçlı yani yüzme amaçlı kullanan insanları da sağlık bakımından çok ciddi bir şekilde Marmara Denizi, bahsettiğim Marmara Denizi'nin özellikle doğusu çok ciddi bir şekilde etkilemeye başladı. Peki bir de bu Ergenen'in e, Marmara'ya e, aktarılması e, projesinden bahsediliyor onunla ilgili. Hayır evet, tabii yani Marmara Denizi e, zannediyorum artık bu kadar kirlendikten sonra ciddi anlamda bir foseptik çukuru olarak düşünülmeye başlandı. Nerede ne kirlilik varsa biz nasıl olsa kirli olan Marmara de kirli. Denizi'ni ekleyelim diye düşünüyoruz. Zaten e, orada da işte e, basından birini de takip edebildiğim kadarıyla biz arıtıp vereceğiz diyorlar. Yani bu mantığı da anlamıyorum. Yani sizin diyelim ki bir gömleğiniz veya bir giysiniz var kirleniyor. Bunu yıkıyorsunuz ve ondan sonra çöpe atıyorsunuz. Yani böyle bir şeyin anlamı yok. Yani siz bir arıtmadan bahsediyorsanız bunun arkasından deşarj gelmez. Bu kıymetli bir tatlı sudur. Üçüncü kalitededir, beşinci kalitededir. Kalitesizdir, sanayi suyudur ama bunu bir şekilde kullanabilirsiniz tekrar. Ama bizdeki arıtmaların zaten aksayan yönü bu. Yani hep söylenen biz mükemmel bir arıtma yapıyoruz, ondan sonra deşarj ediyoruz diyorlar. Deşarjların hiçbir şekilde yapılmaması gerekiyor. Evet e, programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz galiba. E, son olarak yani şeyi hani kaba taslak olarak gördüğümüz kadarıyla hem denizdeki biyolojik çeşitlilik açısından ciddi tehdit oluşturuyor, hem e, insan Hayata yani doğrudan denize girmekle beraber bir yandan sürekli oradan çıkan balıkları da tüketiyoruz biz çünkü Marmara'dan avlanan balıkları dolayısıyla öyle de vücudumuza geçen çeşitli farklı bileşenler var. Bundan sonra nereye doğru gidiyor? Yani hiç hani önlem alınması için sihirli değnek olmamalı. Hani zaten gerekenleri yapsak bir çözüme doğru gideceğiz dedik ama şimdi pek çözüme doğru gitmiyoruz gibi görünüyor. Siz bundan sonraki resmi nasıl görüyorsunuz? Şimdi kirlenmenin bilinen üç tane fazı var. Birinci fazda e, alıcı ortama kirletici unsurları kattığınız zaman orayı bu kirletici unsurlar yüzünden canlılar ya terk ediyorlar ya da terk edemeyen canlılar ölüyorlar. Biz bunları yaşadık. Kartal Pendik hattında balık ölümleriyle birçok sebeple yani biz bunu 80'li senelerin içerisinde yaşadık. Bu kirlenmenin birinci fazıydı. Marmara Denizi için. İkinci fazında kirlenmenin tür çeşitliliği azaldığı için mevcut olan türlerin fert adetlerinde artış oluyor. Bunu da yaşadık. Marmara Denizi kıpkırmızı oldu. İşte yakamozun anormal artmasından. Marmara Denizi'nde salya oldu. Marmara Denizi'nde bu taraklı medüzlerin artmasından dolayı kaykay oldu. Marmara Denizi yeşil oldu. Yani deniz anaları problem oldu. Evet. Biz Marmara Denizi'nde tür çeşitliğinin azalmasına bağlı olarak türlerin fert adetlerindeki artışı da yaşadık. Bu kirliliğin ikinci fazı, fazıydı. Bir de kirliliğin üçüncü fazı var. Biz şimdi o aradayız. O da hiç önemsenmeyecek kadar bir miktardaki kirletici ortamı biyotik ortamdan yani canlı ortamdan abiyotik ortama çevirecektir. Tamamen cansız bir e, deniz haline gelecektir Marmara Denizi. Yani tamamen bir su birikintisi. Su yani yani e, suda yani su bile diyemeyeceğiniz bir birikinti haline gelecektir. Yani ol, olacak yani görünen yani. E, çok da yakın bir gelecekte, o kadar uzun olmayan bir gelecekte görünen budur. Fakat burada şöyle bir özellik var, Marmara Denizi kendi özel yapısından dolayı e, Karadeniz ve Akdeniz sistemi arasındaki bir uzantı. Yani şöyle söyleyeyimse bunun hepsini bir insan olarak düşündüğünüzde herhangi bir organınızın iflas etmesi öbür denizleri de çok ciddi bir şekilde etkileyecektir. Bunu kimse göz önüne almıyor. Yani biz bir tek Marmara Denizi'ni kapalı bir deniz olarak yani Marmara Denizi'ni kaybettik. Ne yapalım diyemeyiz. Biz Karadeniz'de bundan çok ciddi bir şekilde etkilenecektir. Özellikle Ege, Ege. E, bazlı olarak e, Akdeniz'de bundan çok çok ciddi bir şekilde etkilenecektir. Yani buradaki Marmara Denizi'ne kirlilik diğerlerine doğru yayılacak. Yani yayılmasında var, dışında bakın balıkçılık açısından beraber. etkilenecek. Çünkü Akdeniz <gülüyor> formlarının büyük bir bölümü e, daha az tuzlu olan Karadeniz'e göçü Boğazlar ve Marmara Denizi evet. vasıtasıyla yapıyor. Ee, rekreasyon açısından etkilenecektir. Oralarda tür çeşitliği azaldığı için mevcut türlerin hangi türlerin fertinde artış olacağını bilmiyoruz. Yani deniz analarında olacaktır. Işte başka türlerde olacaktır. Çabuk yürüyebilen türlerde olacaktır. Oradaki rekreasyon amaçlı olarak yani Kuzey Ege'den başlamak üzere etkileyecektir. Yani turizmi Direkt etkileyecektir. Yani insanların bu denizlerden faydalanmalarını minimuma düşürecektir ki yani kirlilikle balık istihsal grafiklerini yan yana koyduğunuz zaman zaten e, balık istihsalinde nedenli bir kaybımızın olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Bu kayıp katlanarak artacaktır. Yani kirlilik artarken balık <gülüyor> şey, ki. sayısı ki. olduğu gibi değil. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz Levent Bey. Yani e, çok parlak bir resim çizemedik ama en azından evet. çözümlerin elimizde olduğunu görmüş olduk. E, Marem projesiyle Levent Artıç'la le konuştuk. E, önümüzdeki hafta tekrar sizlerle Perşembe günü saat 11'de görüşmek üzere. Bu hafta şimdilik hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Yeşil dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü